Laila in Allah, Allah aşkın. Allah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 binahlarını bağışla <coughs> güzel bir nesil bizlere bahşeyle yaradın çektiğimiz küfürden bizlere uzak eyle verdin kafir bir topluluğa karşıda bizlere yardım eyle ya Rabbi. amin sana Rabbi rabbel azze ama yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin ev <gülüyor> kıyranız Evet, faydanı gelemedi mu yani? Vallahi razı. Bu enbare. Bayramlaşmadan <gülüyor> sonra iki rekat namaz. <gülüyor> tamam, evet, tamam. Yani şöyle, şöyle, <gülüyor> şöyle, bir şöyle bir yürüyor, uyuyor, i̇ki rekat namaz para bayram fazla.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 babamdan da ya. Alors il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans le centre dans le centre dans le centre sayı verirsiniz. Haydi yapayım abi bakalım evet On est là on est